1307, numaralı konu, her Müslümanın Kur'an'dan öğrenmesi gereken miktar, evet, Hazreti Ömer şöyle dedi, her Müslüman kişiye 6 sureyi öğrenmek gerek, 2 şuur sabah, 2 şuur akşam, 2 şuur de yatsı namazı için, Hazreti Ömer şöyle dedi, Bakara, Nisa, Maide, Hek ve Nur suresini öğreniniz, çünkü hükümler bu surelerdedir, Ömer bize, Nisa, Ahzab ve Nur surelerini öğreniniz, diye mektup yazdı, Hazreti Ömer şöyle dedi, Bera, Tevbe, suresini öğrenmiştir, öğreniniz, hanımlarınıza da Nur suresini öğretiniz, onların süs eşyalarını gümüşten yapınız.